Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Resulillah. Bir kardeş soruyor, namaz için yanlış ve eksik niyet edersek tek birden sonra ayaktayken selam verip namazdan çıkıp yeniden mi başlamalıyız? Namaz için eksik ve yanlış niyet nasıl getirilir? Önce ben bunu bilmiyorum. Eğer derseniz ki kalbimizle ikindiyi kılacağız ancak dilimizle akşam namazı dedik. Bir kere bu bidattır. Çünkü hiçbir namaz için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diliyle niyet getirmemiştir. Sahabeler dilleriyle niyet getirmemişlerdir. Yani niyet ettim Allah rızası için bugünün ikindi namazını kılmaya gibi niyeti dille söylemek yoktur. Zaten niyetten kasıt kastır yani kast, kalbin kastetmesi. etmesi. Mesela şimdi siz e, gittiniz abdest aldınız ve kıbleye yöneldiniz siz kalbiniz biliyor ki siz ne kılacaksınız? Eğer sünnet kılıyorsanız bunu kalbiniz zaten kastetmiş. Eğer farz kılıyorsanız bunu kalbiniz kastetmiş. Dolayısıyla bunu dil ile söylemek zaten bir daattır. Zaten bir daattır. Dolayısıyla e, kalben de niyet getirilmez. Yani kalben de hani insanlara biz dediğimiz zaman bunu dil ile söylemek bidattır dediğimizde o zaman onlar zannediyorlar ki ee, bu sefer kalple söyleyeceğiz. Hayır kalple de bir şey söylemeyeceğiz. Yani içimizden söyleyeceğiz zannediyorlar. İçten de söylenmeyecek. Yapılacak olan şey ey kıbleye yönelip. Siz neye kastetmişseniz onu yerine getirmektir. Mesela banyoya girdiğinizde yıkanıyorsanız yıkandığınızı biliyorsunuz. Eğer guslediyorsanız guslettiğinizi zaten bilirsiniz. Ee, ya da evden... Çıkıp işe giderken işe gittiğinizi biliyorsunuz. Kalbiniz buna kast etmiş ve yönünüze de gidiyor. Yolunuz da o tarafa. Siz giderken demiyorsunuz niyet ettim iş yerine gitmeye. Yani bu aynı kast neysen namazda da kast odur. Tıpkı önünüze bir meyve tabağı gelir. Orada meyvede işte muz var, nar var, elma var, portakal var. Siz canınız hangisini istiyor, kalbiniz hangisine kast ettiyse elinizi ona atıyorsunuz. Demiyorsunuz niyet ettim muzu almaya veya elmayı almaya yani kalbiniz elmaya niyetlendi diliniz muz dedi böyle bir şey yok yani kalbiniz neye kastettiyse odur dolayısıyla ibadette de bu yapılması gerekir bir de soruda dikkatimi çeken bir husus o da ayaktayken selam verip namazdan çıkmak ee... Allah Resulü ve Vesselam'dan böyle bir emir söz konusu değildir. Mesela örnek verelim bir kişi namazdan çıkma ihtiyacı hissederse olduğu gibi çıkacak. Selam vermesiyle ilgili herhangi bir delil söz konusu değildir. Yani ayaktayken sağa sola selam veriyorlar ve çıkıyorlar. Ee, bunun için de delil getirdikleri delil şu. Namazın ihramı tekbirdir. Yani tekbirle haram olur artık konuşmak yemek içmek. Selamla da helal olur. O yüzden selamla çıkıyorlar. Halbuki namazı bozarken olduğu gibi nasıl ki niyet ederken, namaza dururken kastınız namaz kıl kılmaktı. O anda da sizin kastınız namazdan çıkmaksa çıkarsınız. Selam vermeye gerek yoktur. Bu bidattır. Ve <gülüyor> heze vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alani Muhammed.